70. Cemaat ile namaz. Camiye sağ ayak ile girilir. Camiden çıkarken önce sol ayak ile çıkılır. Uyunül Besahir de diyor ki, camiye girerken girmeden evvel önce sol sonra sağ ayakkabı çıkarılır. Bundan sonra önce Sağ ayakla camiye girilir. Önce sol ayakla çıktıktan sonra, veya çıkmadan evvel, önce sağ ayakkabı giyilir. Hadikada el ve ayak afetlerinde diyor ki. İmamı nevi, müslim şerhinde buyuruyor ki, mübarek, şerefli ve temiz işleri yaparken sağdan başlamak müstehaptır. Ayakkabı, don, Gömlek giyerken, baş tıraş ederken ve tararken, bıyık kırkarken, misvak kullanırken, tırnak keserken, el ayak yıkarken, mescide, Müslümanın evine ve odasına girerken, haladan çıkarken, sadaka verirken, yemek yerken, su içerken sağdan başlanır. Bunların zıddı olanları yaparken mesela ayakkabı, çorap, elbise çıkarırken, camiden ve Müslüman'ın evinden, odasından çıkarken, halaya girerken, sümkürürken, taharetlenirken soldan başlamak müstehaptır. Bunları tersine yapmak tenzihi mekruh olur. Çünkü heyette şekilli olan sünneti terk etmek olur. Bulunduğu yerin adetine uymak için Sakalı kazımak da böyledir. İbne Abid'in rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki iki cins imamlık vardır. Evvela imameti kübrayı bildireceğiz. Üçüncü ciltte bagileri anlatırken 310. sayfede de bildirilecektir. Abdülgani Nablusi'nin rahmetullahi teala aleyh el Hadikatun diye? Kitabının 143. ve 294. ve 351. sahifelerinde de yazılıdır. İmamlığın ikincisi, imamet i Sugra'dır ki, farz namazı kıldırmak için imam olmaktır. Beş vak namazın farzlarını cemaat ile kılmak, erkeklere Hanefi, Şafii ve Maliki de sünnettir. Cuma ve bayram namazlarında ise şarttır. Nafile namazları cemaat ile kılmak mekruhtur. Beş vakit namazda bir kişi de cemaat olarak yetişir. Kıraati güzel olan imam olur. Yani Kur'an-ı Kerim'in harflerini tanıyan, tecvid ile okumasını bilen olur. Sesi güzel ve teganni ile okuyan değil. Fasık'ın imam olması mekruhtur çok alim olsa bile ona uymak tahrimen mekruhtur. Hadisi i şerifte "Mütekî bir alim ile namaz kılan bir peygamber ile kılmış gibidir." buyruldu. Uyunül Besair kitabının 135. sayfasında buyuruyor ki: "Özürlü olmadığı halde camiye gitmeyip evinde ailesiyle cemaat yapan kimse Cami'deki cemaatin sevabına kavuşamaz. Yani camiye mahsus olan fazla sevaba kavuşamaz. Yoksa evde cemaat ile kılınca da cemaat sevabına yani 27 kat sevaba kavuşur. Şunu da bildirelim ki iki cemaat de şartlara, sünnetlere uygun olduğu zaman böyledir. Evdeki cemaat daha uygun ise evde kılmak lazımdır halebi Kebir'in 402, 613 ve 619. sahifelerinde de yazılıdır. Görülüyor ki, namazın şartlarına ehemmiyet vermeyen imamların arkasında namaz kılmamalıdır. Bunların namazı sahih olmaz. Günah işlediği halde, mesela içki içtiği, faiz yediği, kadınlara kızlara baktığı, kumar oynadığı halde, Abdestin, namazın farzlarını bilen ve ehemmiyet veren imam arkasında kılmak, caiz olsa da mekruhtur. Ebu Suud Efendi fetvasında buyuruyor ki, Salih ve facir arkasında namaz kılınız. Hadis-i şerifi, cami imamları için değil, cuma kıldıran emirler, valiler içindir. Bunlara uymak ve itaat etmek içindir. Günah işlediği bilinen imamların arkasında namaz kılmamalıdır. İmamlık şartları bulunmayan, Kur'an-ı Kerim'i teganni ile okuyan imama uymamalıdır. Dinine bağlı imamın mescidine gitmelidir. Her namaz için camiye gitmeli, fasık, cahil, mezhepsiz, dinde reformcu olduğu bilinen imama rastlanınca ona uymamalıdır. Böyle imam var zannetmekle camiyi terk etmemelidir. Molla Murat Kütüphanesi 1114 numaralı. Ebu Suud efendi fetvasında buyuruyor ki: Haram yiyen, faiz alan imamı azletmek vaciptir. Kur'an-ı Kerim'i tecvid üzere okumasını bilmek farzdır. Tecvidi bilmeyen meharici hurufu gözetemez. Harflerin Ağzdaki yerlerini gözetemeyen bir kimsenin okuduğu Kur'an-ı Kerim ve kıldığı namaz sahih olmaz. İmamlık şartları bulunan kimsenin imam olması için uğraşmak her Müslümanın vazifesidir. Nurul İzza Şerhi Haşiyesinde buyuruyor ki, İmam olmak için altı şart lazımdır. Bunlardan biri bulunmadığı bilinen imamın arkasında namaz Sahih olmaz. 1- Müslüman olmak. Ebu Bekir Sıddık ve Ömer Faruk'un halife olduğuna inanmayan ve tevilini bilmeden miraca, kabir azabına inanmayan imam olamaz. 2- Buluğ yaşında olmak. 3- Akıllı olmak. Sarhoş ve bunak imam olamaz. 4- erkek olmak. Kadın erkeklere imam olamaz. 5. Hiç olmazsa Fatiha ile bir ayeti doğru okuyabilmek. Bir ayeti ezberlememiş olan ve ezberlese de tecvid ile okuyamayan name yapan imam olamaz. 6. Özürsüz olmaktır. Özrü olan özrü olmayanlara imam olamaz. Özr bir yerinden durmadan kan akmak, Yel kaçırmak, idrar kaçırmak, T, V, F harflerini tekrarlayarak okumak, Sin harfini, S, Ra harfini, Gayn okumak, Abdestsiz veya dirhemden fazla necasetli olmak ve avret mahalle açık olmaktır. Gözü ağrıyan, gözyaşı kesilmezse, özrü sahibi olur. Kulaktan, göbekten, burundan, memeden ağrı ile çıkan her sıvı da devamlı akarsa, özrü sahibi olur. Adı geçen yerlerden ve yaradan, çıbandan çıkan kan, irin ve sarı su, ağrı ile olmasa da böyledir. Özürleri birbirine benzeyenler, birbirlerine, ve bir özürlü olan, iki özürlü olana imam olabilir. Malikîde ve Şafiîde, özürlü olan, özürsüz olana imam olabilir. Yara üstündeki merheme, sargıya, mesheden ve kaplama veya dolgu dişi olduğu için, Malikî ve Şafiî, rahmetullahi teâlâ aleyhim'a, e, mezhebini taklid edenler, özürlü sayılmaz. Dürül Muhter 376. sayfede buyuruyor ki, İsterse profesör olsun, din cahillerinin, fasıkların, yani büyük günah işleyenin, mesela içki içenin, zina edenin, faiz yiyenin, karısını kızlarını çıplak gezdirenin, amanın imam olması mekruhtur. Fasıkın imam olması. Maliki de sahih değildir. Halevi. Ebu Sult Efendi'nin rahmetullahi Aleyh, fetvasını yukarıda bildirmiştik. Ama alim ise imam olur. Veled-i zinanın yani nikahsız doğmuş kimsenin imam olması da mekruhtur. Emret kimsenin yani henüz bali olmuş sakalı çıkmamış. Parlak kimsenin imam olması, alim olsa bile mekruhtur. Çünkü fitneye sebep olur. Parlak olmayan, köse, sakalsız arkasında kılmak, mekruh değildir. Görülüyor ki, imam olmak için, sakallı olmak şart değildir. Özr ile sakal tıraşı olanın arkasında namaz kılınır. Sakalı sünnete uygun olmayan, yani, Çenedeki ile birlikte bir tutam uzun olmayan kimse bid'at sahibi olur. Sakalın sünnete uygun olmasına ehemmiyet vermeyen kâfir olur. İmama uymanın doğru olması için on şart vardır. 1- Namaza dururken tekbiri söylemeden önce imama uymaya niyet etmektir. İmamın kim olduğunu niyet lazım değildir. 2 İmamın kadınlara imam olmaya niyet etmesi lazımdır. İbne Abid'in namazın mekruhlarını bildirirken buyuruyor ki, kızların kadınların, acuzelerin 5 vak namaza ve cuma ve bayram namazları için ve vaz dinlemek için camiye gitmeleri caiz değildir. Eskiden yalnız acuzelerin, akşam ve yatsı zamanı gitmesine izin verilmiş idiyse de, şimdi bunların gitmesi de caiz değildir. Hele kadınların, başı, kolu, bacağı açık, camiye gelip, mevlid, vaaz ve hafız dinlemeleri haramdır, büyük günahtır. Hristiyan kadınları bile, kiliseye giderken, böyle açık değildir. Açık kadınların, erkekler arasına karıştığı yerlere, Camii denmez. Böyle yerlere namaz kılmak için dahi gidilmez. İmamın erkeklere imam olmaya niyet etmesi lazım değildir. Fakat niyet ederse kendisi cemaatin sevabına da kavuşur. Hadikkat kitabı 148. sayfede diyor ki: Fıkıh alimleri buyurdu ki: İmam namaza dururken kendisine uyan cemaate imam olmaya niyet etmezse Buna uymak sahih olur ise de, imamın kendisi, imamlık sevabına kavuşamaz. İmam olmaya niyet etmediği için, yalnız kılmış gibi, yalnız kendi namazının sevabını alır. Başkalarının kendisine uymasına niyet edince, cemaatin sayısı kadar imamlık sevabı da alır. 3- Cemaatin topuğu, imamın topuğunun gerisinde olmak 4. İmam ile cemaat, aynı farz namazı kılmak. Farzı kılmış olan kimse, tekrar imama uyunca, imam ile kıldığı nafile olur. 5. İmam ile cemaat arasında, kadın safı bulunmamak. Kadınlar, bir saftan az olup, arada perde varsa, veya alçakta, yüksekte iseler, caiz olur. Tergibüs ü salatta diyor ki, Dört kadın yan yana durunca bir saf sayılır. Kadın safının arkasında olan erkeklerin hepsinin namazları fasit olur. Üç kadın yan yana ise yalnız bunların arkasındaki üç erkeklerin ve kenardaki kadınların yanındaki birer erkeğin namazları fasit olur. Kadın ile yanlarındaki erkek arasında direk veya perde, duvar varsa namazları fasit olmaz. Kadın ile erkeğin mahrem olmaları da böyledir. Kadınların evde erkeksiz cemaat yapmaları mekruhdur. 6. İmamın kendisini görse yahut sesini işitse, aradaki duvar mani olmaz. Arada kayık geçecek nehir ve araba geçecek yol mani olur. Yolda veya nehirdeki köprüde, iki saf imama uyunca, arkadakilerin de namazı sahih olur. 7. İmama uymanın sahih olması için, imamın veya müezzinin sesini işitmek, yahut bunları görmek veya cemaatin hareketlerini görmek lazımdır. İşitmeye, görmeye elverişli penceresi olmayan duvar arada olmamalıdır. Radyodan, televizyondan, hoparlörden çıkan sesin insan sesi olmadığını ezan bahsinde bildirmiştik. Sinema perdesinde, televizyonda namaz kıldığı görülen imamın kendisi değildir, benzeridir. Buna uymak caiz olmadığı gibi, bu seslerle ibadet yapmak da sahih olmaz. Bid'at ve büyük günah olur. El-Mukaddimetül Hadremiyye ve Envar ve Elfikhu alal Mezahib Erba'a ve Misbahun Necat kitaplarında diyor ki Şafii mezhebinde cami haricinde bulunan kimsenin camideki imama uymasının sahih olması için imamın intikalatını imamı veya cemaatten birini görerek yahut imamı veya müezzini işiterek bilmek şart olduğu gibi Son saftan uzaklığı takriben 300 ziraadan 300 çarpı 0,42 eşittir 126 metreden fazla olmaması da şarttır. Tergi Müslalat da diyor ki, cami haricindeki kimsenin imama uyması sahih olmak için caminin dolu olması lazımdır. Dolu olmaz ise ve dolu olup da son saf ile Dışardaki kimse arasında araba geçecek kadar mesafe varsa imama uyması sahih olmaz. Hoparlör sesiyle ve televizyondaki imama uyarak kılanların namazlarının sahih olmadığı Hindistan alimlerinin Kerala'da çıkardıkları El Muallim mecmuasının Rebiul Evvel 1406 ve December Aralık 1985 tarihlisinde Uzun yazılıdır. 1401 hicri ve 1981 miladi senesinde, Pakistan'da çıkan Süyufullah ecille kitabının 5. sayfasında hoparlör ile namaz kıldıran imama uymak caiz olmadığı açık yazılıdır. Bu kitap, hakikat kitabı tarafından fitnet ve Habiye sonunda bastırılmıştır. Yahya efendi fetvasına bakınız. 8. İmam hayvanda, cemaat yerde veya bunun tersi olmamak. 9. İmam ile cemaat, yapışık olmayan iki gemide bulunmamak. 10. Başka mezhepteki imama uyan cemaatin, kendi mezheplerine göre namazı bozan bir şeyin, imamda bulunduğunu bilmemesi lazımdır. Mesela, imamdan kan akması veya başının dörtte birinden az miktarını meshetmesi, Hanefi mezhebinde caiz olmadığından, böyle yaptığı bilinen bir Şafi'i imama uymak, alimlerin çoğuna göre caiz olmaz. Bu kavl sahihtir. Şafi'i imamdan kan aktığı görülse, sonra imam, bir zaman kaybolup, Tekrar gelse buna uyulur çünkü o zaman da amdest almış olabilir. Hüsnü zannetmek iyidir. Bu alimlere göre bir Hanefi'nin kaplama ve dolgu dişi görülen Şafi imama uymaması lazımdır. İbn Abidin'de ve Tahtavi'nin imdat haşiyesinde ve Ahmet Hamevi'nin eşbah haşiyesi ikinci cilt. 217. sayfasında diyor ki: Muhammed Hinduvani ve bazı alimler dediler ki namazı kendi hesabına göre sahih olan Şafii imam'a uyulabilir. Nihaye kitabı bu kavlin kıyasa daha uygun olduğunu bildiriyor ve bu kavle göre Hanefi mezhebinde caiz olmayan bir hali görülen Şafii imam'a uyulabilir diyor. Bu kavlinde sahih olduğu halebi Kebir'de yazılıdır. Maliki'de de caizdir. Bu alimlere göre kaplama ve dolgusu görülen Maliki veya Şafii imama uymak caiz olur. Hanefi mezhebinde olup da kaplama ve dolgusu olduğu için İmam-ı Malik'in veya Şafii'nin rahmetullahi teâlâ aleyhim'e mezhebini taklit eden bir kimsenin bu alimlere göre kaplama ve dolgusu olmayan hanefilere de imam olabileceği anlaşılmaktadır. Çünkü bu kimse Maliki veya Şafii mezbindeki imam gibidir. Ayrıca kendi mezbinin diğer şartlarına uymakta vitr namazını vacip bilerek kılmaktadır. Kaplama veya dolgusu olup olmadığını varsa Malikiyi veya Şafii'yi taklit edip etmediğini sormak tecessüs etmek caiz değildir. Başka mezhepten olan imam, Hanefi'deki şartları da gözetiyorsa, buna uymak yalnız kılmaktan, Hanefi'ye uymak, ona uymaktan daha iyidir. Dolgusu, kaplaması olan, imamlık vazifesi almamalıdır. Cemaat bir kişi ise, imamın sağ yanında, hizasında durur. Solunda durması mekruhtur arkasında durması da mekruh olur. Ayağının topuğu, imamın topuğundan ileri olmazsa, namazı sahih olur. İki ve daha çok kişi, imamın arkasında durur. Birincisi, imamın tam arkasına, ikincisi, birincinin sağına, üçüncüsü, birincinin soluna, dördüncüsü, ikincinin sağına, Beşincisi, üçüncünün soluna olarak dururlar. İkinci, sonradan gelirse, arkaya durur. Birinci, namazı bozmadan arkaya geçer. İmam ileri gitmez. İmam ile cemaat arasında, iki saftan ziyade alacak boş meydan veya büyük havuz bulunursa, bunun gerisinde olanların uyması caiz olur ise de yalnız kılması mekruh olur. Havuzun ve meydanın iki yanlarında cemaatin bulunması şart değildir. Mescide bitişik açık ve kapalı yerler odalar da böyledir. Tahtavi İmdat Haşiyesi Abdest alan teyemmüm etmiş olana ayakta kılan oturarak kılana ve nafile kılan fars kılana uyabilir. Dinini bilen bir imam arayıp ona uymalıdır. Mahalle camiinde ezan ve ikamet okuyarak bir kere cemaat ile namaz kılınır. Yoldaki camilerde ve imamı müezzini olmayan camilerde her cemaat için ayrı ayrı ezan ve ikamet ile kılınır. Cin imam olur. Melek imam olamaz. Çünkü melek mükellef değildir. Melek, cin ve çocuk bir de olsa cemaat olur. Nafile kılan bir kişinin farz kılana uyması ile cemaat sevabı hasıl olur. Cemaat ile kılmak vaciptir diyenler de çoktur. Irak alimlerine göre rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn vacibi özürsüz bir kere bile terk etmek günah olur. Terk etmeyi adet ederse söz birliğiyle günah olur. Sünneti terk ise günah olmaz. Bir camide cemaati kaçıran kimsenin başka camide araması müstehaptır. Hastanın, felçlinin, bir ayağı kesik olanın, yürüyemeyen ihtiyarın ve amanın cemaate gitmesi lazım değildir. Yardımcıları nakil vasıtaları olsa da lazım değildir. Yağmur, çamur, çok soğuk ve karanlık da özürdür. Çok rüzgar yalnız gece özr olur. Hırsız ve başka sebeple malı gitmek korkusu, fakir olanın alacaklısından korkusu, canı ve malı için zalimden korkusu, abdest sıkıştırması, yolcunun nakil vasıtasını kaçırmak korkusu, Hastaya bakmak, imrendiği yemeği kaçırmak korkusu, Fıkıh bilgisini öğrenmeyi kaçırmak korkusu, Cemaate gitmemek için özürdür. İmamın bid'at sahibi olduğunu Veya abdestin, guslün, Namazın şartlarını gözetmediğini bilmek de özürdür. Bu şartları daha çok bilenin ve gözetenin, Başkalarından önce imam seçilmesi lazımdır. Bundan sonra, tecvid ile okuyan seçilir. Hafız olması şart değildir. Bunlar birkaç kişi ise, vera sahibi olan seçilir. Vera, şüphelilerden kaçınmak demektir. Bundan sonra, yaşı çok olan seçilir. Bundan sonra sıra ile, huyu, yüzü, nesebi, sesi, elbisesi güzel olan seçilir. Bunlar birkaç kişi ise, aralarından, Malı, mevkii, çok olan seçilir. Bunlar da benziyor ise, mukim, misafire imam olur. Seçimde uyuşulmazsa, çoğunluğun seçtiği imam olur. Daha üstünü varken, başkası seçilirse, çirkin olur. Fakat günah olmaz. Emir ve vali seçimi de böyledir. Halife seçiminde ise, en üstünü olanı seçmemek günahtır. Bir evde, ziyafette, seçim aranmadan, ev sahibi, ziyafet sahibi imam olur. Yahut, imamı bu seçer. Kiracı, ev sahibi demektir. İstenmeyen kimsenin imam olması mekruhtur. Bid'at sahibi kimsenin imam olması, tahrimen mekruhtur. Ehli sünnet itikadına uymayan bir inanış sahibine, Mesepsiz denir. Mezhepsiz, eğer Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiş olan bir şeye inanmamış veya şüphe etmiş ise küfr olur. Açık olarak bildirilmemiş, şüpheli olan delilleri tevil ederek yanlış mana vermiş ise bid'at olur. Dünyanın yaratıldığına inanmamak, böyle gelmiş böyle gider demek küfürdür. Cennette müminlerin Allah'ınü Teala'yı göreceğine inanmamak bidattır. Fakat naslara yanlış anladığı için inanmamak bidat olur. Böyle şey olmaz, aklım kabul etmez diyerek tahkir ederse yine kafir olur. Bidat hakkındaki hadisi şerifler hadika ve berikan’ın başında ve farisi eşya tüllematın, 125. sayfasında mevcuttur. Eşyadekiler maseriye kitabımıza da nakledilmiştir. Küfre sebep olan bir şey söylemedikçe ve yapmadıkça ehli kıbleye yani namaz kılana kafir denmez. Fakat Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilen ve Müslümanların asırlar boyunca inandığı bir şeye uymayan söz ve işte bulunan bir kimse, bütün ömrünce namaz kılsa, her ibadeti yapsa da buna kâfir denir. Mesela Allahü Teala zerreleri, yaprak sayısını, gizlileri bilmez dese kâfir olur. Ebu Bekr ile Ömerden, radıyallahu anhuma başka sahabeyi, Dini bir sebeple kötüleyen bid'at sahibi olur. Bir harama mübah diyen kimse bir ayete veya hadisi şerife dayanarak samimi söylüyorsa kafir olmaz. Nasza dayanmadan keyfi için söylüyorsa kafir olur. Bekri ile Ömer'in hilafete seçilmeleri haklı değildi demek bid'attir. Hilafete hakları yok idi demek küfürdür. İmamlık şartlarını taşıyan bir kimse ücret veya maaş karşılığı imamlık yapıyorsa bunun arkasında kılmak caiz olduğuna fetva verilmiştir. Elhan ederek musiki perdelerine uyarak eden ve namazı vaktinden evvel kıldıran imam arkasında kılınan namazı iade etmek lazım olduğu Halebi'ye bir sonunda yazılıdır. İmamlık şartları bulunmayan mezhepsiz Dinde reformcu olduğu bilinen imamın yerine ehle sünnet itikadında olan imam tayin edilmesi için uğraşmalıdır. Cemaat istese de imamın farz kıldırırken kıraati ve tesbihleri, sünnetten fazla okuması tahrimen mekruhtur. Kadın imam olup kadınlara namaz kıldırması tahrimen mekruhtur. Erkek olmadığı zaman cenaze namazını Cemaat ile kılmaları mekruh olmaz. Çünkü yalnız kılarsa, ilk kılan kadın farzı kılmış olur. Sonra kılanlarınki nafile olur. Cenaze namazını nafile kılmak da mekruhtur. Cenaze namazını bir kere kılmak farzdır. Cenaze namazında, kadın erkeklere imam olursa, erkekler tekrar kılmaz. Çünkü yalnız kadının namazı kabul olup, farz, bir kişiyle yapılmış olur. Kadın, kadınlara imam olursa, ilk safın ortasında durur. İleri geçmesi günah olur. Evde, erkek, mahremi olan kadınlara imam olur. Yabancı kadınlara imam olamaz. Çünkü halvet olur. Eğer cemaat arasında bir erkek veya imamın mahremi kadın bulunursa, yabancı kadınlar da cemaate girebilir. Burada da süt ve nikah ile olan mahremlerin halvette olduğu gibi genç olmaları mekruhtur. Mescitte halvet hasıl olmaz. Bir kadın imamın arkasında durur, yanında durmaz. Erkek de var ise kadın erkeğin arkasında durup imamla kılar. Mescid-i Haram'da imamın Makam-ı İbrahim'de durması efdaldir. Oturanlara eziyet vermemek için Camiye gelenin ileri safa geçmemesi eftaldir. Farza başlanırken öndeki saftaki boş yere geçilir. Cenaze namazında arkadaki saflar öndeki saflardan daha sevaptır. İmamı rükûda bulan rekati kaçırmamak için son safta durur. İleri saflara geçmez. Son safta yer yoksa o rekati kaçırsa da yalnız durmaz. Birinci safta boş yer olup, ikinci safta yoksa, ikinciyi yarıp birinciye geçilir. Ön safa geçmek için, cemaatin önünden geçmek günah olmaz. Cemaat ile kılan adam, aynı imama uyan herhangi bir kadınla, bir rükün miktarı bir hizada durursa ve aralarında kalın perde veya parmaktan kalın bir direk yahut, bir insan sığacak kadar açıklık yoksa, erkeğin namazı bozulur. Bir safta kadın kılınca, yalnız iki yanındaki ve tam arkasındaki erkeğin namazı bozulur. Arkasındaki dokuz ayaktan uzak ise, bunun bozulmaz. Aynı imama uymayan bir kadının, erkekle bir hizada kılmaları mekruhtur. Erkek, yanında imama uyacak bir kadını görünce, geride durması için, eliyle işaret etmelidir. Geri gitmezse, kadının namazı kabul olmaz. Erkeğin namazı bozulmaz. Bir hizada olan kadın, adam boyu yüksekte veya aşağıda ise zararı olmaz. Rüküm ve secde yapamayan, yapana imam olamaz. Nafile kılan, farz kılana imam olamaz. El-Sağ olan kimse, el-Sağ olmayana imam olamaz. El-Sağ, sin harfini, S harfi okuyandır. Başka harfleri doğru okuyamayan da, doğru okuyanlara imam olamaz. Böyle kimselerin, harfleri doğru söylemek için, gece gündüz çalışması farzdır. Çalışıp da söyleyemezse, kendi namazı caiz olur. Çalışmazsa, kendi namazları fasit olur. Harfleri doğru okuyan bir imama uyarak, cemaat ile kılması mümkün iken, yalnız kılarsa, Harfi doğru okumadığı için namazı yine kabul olmaz. Doğru söyleyemediği harf bulunmayan bir ayet varsa bunu veya böyle birkaç ayet-i kerimeyi ezberlemesi ve namazlarda bunları okuması lazımdır. Doğru okuyabildiği ayet-i kerime var iken bunu ezberlemeyip söyleyemediğini okursa namazı yine kabul olmaz. Fatiha'yı her namazda okumak lazım olduğundan bunu güzel okumaya çalışması lazımdır. Görülüyor ki, bir harf doğru söylenmezse, kuran ı Kerim doğru olmuyor ve namaz kabul olmuyor. Radyo ve hoparlör ile iletilen seslerde, harfler doğru çıkmadığı için, bunlarla kuran ı Kerim okumak, dinlemek ve namaz kılmak doğru olmaz, kabul olmaz. Suç olur, günah olur. Meste veya sargıya meseden bu uzuvları yıkayana, farz kılan, nafile kılana imam olur. Bütün sünnetlerin ve teravihin de hep böyle olduğu İbni Abidin'de yazılıdır. Dört rekat sünnet kılarken, farz kılan imama uyan, namazı farz gibi kılar. Üçüncü ve dördüncü rekatlerde, zamm-ı sure okuması vacip iken, şimdi nafile olur. Nafile namaz kılan, nafile namaz kılana imam olur. Farzı cemaat ile kılacak kimse, niyet ederken, uydum hazır olan imama diyerek de kalbinden geçirmesi lazımdır. İmamla birlikte, yalnız kılar gibi kılınır. Ancak ayaktayken, imam içinden okusa da, yüksek sesle okusa da, o hiçbir şey okumaz. Yalnız birinci rekatte, subhaneke okur. İmamın arkasında, Fatiha okumak, Hanefi'de, tahrîmen mekruhtur. Şafii'de farzdır. Malikî'de imam yüksek sesle okurken tahrimen mekruh, sessiz okurken müstehaptır. İmam yüksek sesle Fatiha'yı bitirince o yavaşça amin der. Bunu yüksek sesle söylememelidir. Rükûdan kalkarken imam semiallahu limen hamide deyince o yalnız رَبَّنَا لَكَ hamd Der. Sonra eğilirken, allah Ekber diyerek, imamla birlikte secdeye yatar. Rükûda, secdelerde ve otururken, yalnız kılar gibi okur. İmamda namazı bozan bir şey bulunduğunu anlayan kimse, bu namazı tekrar kılar. Bunu, imam namazda hatırlarsa, yahut namazdayken, namazı bozan bir şey hasıl olursa, bunu hemen cemaate bildirir. Namazdan sonra anlarsa, o cemaatten olduklarını hatırladığına, söyleyerek, haber göndererek, yazarak bildirir. Haber alan, iade eder. Alamayan, affolur. Bir kavilde ve şafiide imamın cemaate haber vermesi lazım değildir. Namaz içinde imamın abdesti bozulursa, hemen birisini elbisesinden çekip, yerine geçirmesi de caizdir. Sonra, dışarıda abdest alıp, Gelip, vekiline uyarak namazını tamamlar. Camide abdest alırsa, vekile lüzum olmaz. Vekil bırakmayıp, camiden çıkınca, cemaat birden fazla ise, namazları fasit olur. Vitr namazı, Ramazan'da cemaat ile kılınır. Başka zamanda yalnız kılınır. Regaib, berat ve kadir namazlarını cemaat ile kılmak mekruhtur. Regaib namazı, Recep'in ilk cuma gecesi kılınan nafile namazdır. Hicretin 480'inde meydana çıkmıştır. Birçok alimler bunun çirkin bid'at olduğunu yazıyor. Çok kimsenin kılmasına aldanmamalı, sünnet sanmamalıdır. Farzı yalnız kılan kimsenin yanında o farzı cemaat ile kılmaya başlasalar birinci rekatte secde etmediyse Ayaktayken, bir yana selam vererek, namazı bozar, İmama uyar. Birinci rekatin secdesini yaptı ise, dört rekatli farzlarda, iki rekatı tamam kılıp, selam verir. Üçüncü rekatin secdesini yapmadıysa ise, ayakta bir tarafa selam verip bozar ve cemaate katılır. Üçüncü rekatin secdesini yaptıysa ise, dört rekatı tamamlar, sonra imama uyup, dört rekat Nafile kılması iyi olur. İkindi böyle cemaat ile kılamaz. Sabah ve akşam farzında birinci rekatte secde ettikten sonra da namazı bozar. Fakat ikinci rekatın secdesini yaptıysa namazını tamamlar. Sonra imamla nafile kılmaz. Sünneti kazaniyetiyle niyetiyle kılarken farza veya cuma hutbesine başlanırsa namazı bozmaz. 2 veya 4 rek'ate tamamlar. Öğle veya cuma sünnetinde iki rek'atte selam veren farzdan sonra 2 daha kılarak dörde tamamlar. Yeniden 4 rek'at kılması daha iyi olur. Kaza kılarken cemaate başlanırsa tertip sahibi olan bozmaz. Malikî mezhebinde de böyledir. Camide olan kimsenin ezan okununca bu namazı cemaat ile kılmadan Özürsüz dışarı çıkması tahrimen mekruhtur. Belli bir cami cemaatine devam adeti ise oraya ve mahallesi camiindeki cemaate gitmesi ve hocasının veya başkasının dersini, vaazını kaçırmamak için bunların camiindeki cemaate ve iş yerindeki camiye gitmesi özürdür. Farzı cemaatten önce yalnız kılan da camiden çıkabilir. Fakat yalnız kılması mekruh olur. Bu özürlülerin hepsi, ikamet getirilirken çıkamaz. Farzı yalnız kılmış olan, öğle ve yatsı namazlarında, cemaat ile nafile kılar. Diğer üç namazı yalnız kılmış olanın, cemaat ile kılınırken bile, camiden çıkması vacip olur. Çünkü cemaate uymamak büyük günahtır. Sabah sünnetini kılmamış olan kimse, Sünneti kılarsa, cemaat ile namazda oturmayı da kaçıracağını anlarsa, sünnetini kılmaz, hemen imama uyar. Cemaat ile ikinci rekatta oturabileceğini anlarsa, sünneti cami'in dışında sofada çabuk kılar. Sofa yoksa, içeride direkt arkasında kılar. Böyle boş yer yoksa, sünneti kılmaz. Çünkü cemaat ile kılınırken, nafile namaza başlamak mekruhtur. Mekruh işlememek için sünneti terk etmek lazımdır. Mekruh işlememek için, sabah namazının bile sünnetini terk etmek lazım olunca, sünnetler yerine kaza kılmak lazım olduğu, buradan da anlaşılmaktadır. Öğle ve cuma namazları cemaat ile kılınırken gelen, birinci rekatı kaçırmak korkusu varsa, sünneti kılmaz. Hemen imama uyar. Öğlenin sünnetini farzdan sonra kılar. Sabah, ve öyle cemaatini kaçırmamak için sünnete başlayıp ve hemen selam vererek sünneti farzdan sonra kaza etmek doğru değildir. Çünkü özürsüz namaz bozmak haramdır. Bundan başka sabah farzından sonra nezr kılınmaz. Bozulan sünnetin tekrar kılınması nezr kılmak kadar mühim değildir. Bozulan nafileleri tekrar kılmak vaciptir. Bozulan farzları tekrar kılmak farzdır. O yönel vesaire. Çünkü nafileye başlanınca bunu tamamlamak vacip olur. Sabah namazını kılamayan o gün öğleden önce sünnetiyle birlikte kaza eder. Öğleden sonra yalnız farzını kaza eder. Cuma veya öğle farzına yetişen ilk sünneti farzdan sonra kılar. Rükuya yetişemeyen o rekati imamla kılmış olmaz. İmam rükudayken gelen Niyet eder ve ayakta tekbir getirip namaza girer. Hemen rükû'a eğilip, imama uyar. Rükû'a eğilmeden, imam rükû'dan kalkarsa, rükû'a yetişmemiş olur. Bu rekate yetişmiş sayılmaz ise de, secdeleri imamla yapması lazımdır. Yapmazsa, namazı bozulmaz. Bir vacibi terk etmiş olur. İmam ayaktayken, imama uyup, imamla birlikte rükû'a eğilmeyen kimse, Rükû, imamdan sonra yalnız yapıp, imama secdede yetişirse, caiz olur. Fakat geç kaldığı için, günah olur. İmamdan önce rükû'a eğilmek, secdeye yatmak veya önce kalkmak, tahrimen mekruhtur. 67. maddenin, 24. sayısına bakınız. İmamın hareketlerine uymak lazımdır. Sesine uymak şart değildir. İmamı göremeyen, imamı görenlerin hareketlerine uyarsa, imamın hareketlerine uymuş olur. İmamın tekbirleri ve imamı görenlerin hareketleri, imamın hareketlerini gösterdikleri için, bunlara uymak caiz olmaktadır. İmamı görmeyenlerin, imamın hareketlerini görebilmeleri için, cami'in muhtelif yerlerine televizyon koymaya ihtiyaç yoktur. İmamın sesini duymayanların da, İmam'ı görenlerin hareketlerine ve müezzinlerin seslerine uymaları lazımdır. Bu kolaylıklar varken, camilere televizyon ve hoparlör koymak, İslamiyet'in bildirdiğini beğenmeyip, kendi aklına göre ibadet yapmak olur. Bu ise bir Müslüman'ın yapacağı şey değildir. Minarelere hoparlör koymak da böyledir. İmam'ın son sünneti, farzı kıldığı yerde kılması mekruhtur biraz sağda veya solda kılar. Namazdan sonra, kıbleye karşı oturması da mekruhtur. İlk safta, imama karşı namaz kılan yoksa, cemaate karşı oturmalıdır. Namaz kılan varsa, sağa veya sola dönmelidir. Cemaat için ve yalnız kılan için, bunlar mekruh değildir. Son sünneti başka yerde, hatta evlerinde kılmaları daha iyi olduğu, imdatta, Ezandan önce yazılıdır. Farz namazları kılınca, safları bozmak müstehaptır. Mevkûfatta, vitr namazını anlatırken diyor ki, Beş şeyi imam yapmazsa, cemaat de yapmaz. 1- İmam kunut okumazsa, cemaat de okumaz. 2- İmam bayram namazlarındaki tekbirleri okumazsa, cemaat de okumaz. 3- Dört rekatli namazın, İkinci rekatinde oturmazsa, cemaat de oturmaz. 4. İmam secde ayeti okuyup, secde etmezse, cemaat de etmez. 5. İmam secde-i sehiv yapmazsa, cemaat de yapmaz. 4 şeyi imam yaparsa, cemaat yapmaz. 1. İmam ikiden çok secde yaparsa, cemaat yapmaz. 2. İmam bayram tekbirini, bir rekatte üçten çok söylerse, cemaat söylemez. Üç, İmam cenaze namazında dörtten çok tekbir söylerse, cemaat söylemez. Dört, beşinci rekata kalkarsa, cemaat kalkmaz. Beraber selam verirler. On şeyi imam yapmazsa, cemaat yapar. Bunlar, bir, iftitaht tekbirinde el kaldırmak. İki, Sübhâneke okumak. İki imâm, cemaatle de okumaz dedi. Üç, rükû'a eğilirken tekbir getirmek. Dört, rükû'da tesbih okumak. Beş, secdelere yatıp kalkarken tekbir söylemek. Altı, secdelerde tesbih okumak. Yedi, semi demezse, Rabbenâ lekel hamd denir. Sekiz, et sonuna kadar okumak. Dokuz, namaz sonunda selam vermek. On, kurban bayramında, 23 farzdan sonra, selam verir vermez, tekbir okumaktır. Mesbuk, yani imama birinci rekatte yetişemeyen bir kimse. İmam, iki tarafa da selam verdikten sonra, ayağa kalkarak yetişemediği rekatleri kaza eder ve kıraatleri, birinci, sonra ikinci, sonra üçüncü rekat kılıyormuş gibi okur. Oturmayı ise, dördüncü, üçüncü ve ikinci rekat sırasıyla ile, yani sondan başlamış olarak yapar. Mesela, yatsının son reketine yetişen kimse, imam selam verdikten sonra kalkıp, birinci ve ikinci rekatte, Fatiha ve Sure okur. Birinci rekatte oturur, ikincide oturmaz. Umdetül İslam'da Fetavayat Tabi'den alarak diyor ki, Mesbuk yani imama birinci rekatte yetişemeyen imam son rekatte otururken etdahiyyatüyü erken bitirse imam selam verinceye kadar kelime-i şahadeti tekrar tekrar okur, sükût etmez. Namazda okumak lazım olan yerde sükût etmek haramdır. Salavat da okumaz çünkü. Son rekatte oturan salavat okur. Birinci kadede salavat okursa secde-i sehiv lazım olur. Kadide ulada Allahümme selli derse namazı fasit olur. Mukim eda ederken ve kaza ederken de misafire uyabilir. Misafir dört rekatlı olan farzları eda ederken mukime uyabilir. Yetişemediği rekat olursa, imam selam verdikten sonra dörde tamamlar. Çünkü mukim imama, vakt içinde uyan misafirin namazı değişerek, imamın namazı gibi dört rekat olur. Kazayı iki rekat kılması lazım olduğundan, mukim imama uyamaz. Çünkü oturması ve okuması farz olan, nafile olana uymuş olur. Mukim olan misafir olana uyunca, nasıl kılacağı 64. maddede namaz nasıl kılınır kısmında bildirilmiştir. Bir rekatı kaçıran kimse o namazı cemaat ile kılmamış olur. Fakat cemaat sevabına kavuşur. Son rekatı da kaçıran imama teşehhütte yetişirse cemaat sevabını kazanır. İftitah tekbirini imamla birlikte söylemenin ayrıca çok sevabı vardır. Umdetül İslam'da diyor ki cemaate gelen imamı rükûda görürse ayakta tekbir getirip rükûa eğilir. Tekbiri eğilirken söylerse namazı sahih olmaz. Eğilmeden imam kalkarsa o rek'ate yetişmemiş olur. Ey insan adını taşıyan varlık kendine gel. Uyan gafletten artık. Saadet yolun göremezsen Na'dan niye vermiş sana bu aklı Yezdan Niçin geldin fani cihana böyle yalnız yemek içmek için mi söyle Bilirsin bir ruh da vardır insanda psikoloji olayları meydanda muhakkak dünyaya gelen ölüyor o zaman ruhlar acep ne oluyor? İleriyi görmek elbet insanlık. Bunu sağlar sanma Hristiyanlık. İslam'ı kötüler onlar daima. İncil'de böyle mi söyledi İsa? İslamiyeti bilmiyorum dersin. Nasıl münevverlik iddia edersin? Gençlik geçti. Sanki tatlı bir rüya, bütün ömürde bir saattir güya. İslamı sanırım etmezsin teslim, anlamadan hiç verilir mi hüküm? Din dersine lüzum yokmuş lisede, böyle mi söyleniyor kilisede? İslamı bilmediğin pek aşikar, ki bunu eğlileyemezsin hiç inkar. Ne olur bir din kitabı okusan, insanlığı öğrenirsin o zaman.